Arkadaşlar, e, hepinize hayırlı akşamlar olsun. E, bugün Beyzavi işliyoruz. Geçen hafta işlememiz gerekiyordu ama işleyememiştik. E, tatil olduğu için. Eee Murat. Eğer Murat beni duyuyorsan bunu değiştir. Eee Murat eee bu bu e, 8 7'yi koyabilir misin rica etmiyorum 7. dersi. Arkadaşlar bu e, 8. ders 8. hafta. E, bunu kısmetse e, birden sonra eee Soracağız. Yani vizeye dahil değil. Bugün işleyiz. Yani bu şu anki metin. O yüzden e, değiştirelim. Tamam. Değiştirdi. Tamam. Güzel. Sağol Murat. Için, teşekkürler. E, şimdi metnimiz geldi. Evet. E, bu metni okuyacağız inşallah arkadaşlar. E, yani e, Kadir Beyzavi tefsirinden okuyoruz arkadaşlar. Ee, okuyacağımız ayetler e, İsra e, suresinden bazı ayetler. E, bakalım e, ne diyor Rabbimiz bu ayetlerde ve müfessizimiz bunları bize nasıl açıklıyor? Birlikte e, anlamaya çalışalım. Tabi e, Beyzavi tefsirini büyük oranda zemahşeriyi taklit ederek hatta birçok yerde birçok yerde aynen ondan alıntı yaparak hazırlamıştır. O yüzden Beyzavir'in tefsirine zemahşerinin muhtasarıdır, muhtasarıdır, özetidir diyenler dahi oluyor bazen. Bununla birlikte yine müstakil bir tefsirdir, çok meşhur bir tefsirdir. Osmanlı medreselerinde hatta onlardan önceki dönemlerde İslam ülkelerindeki medreselerde en fazla okutulan tefsir olmuştur. Bu noktada Kadı Beyzavi'nin tefsirinin eriştiği noktaya elde ettiği ee, şansa hiçbir tesir ulaşamamış, hiçbir tesir elde etmemiştir bu şans. O kadar e, yani e, şanslı bir tefsir, o kadar e, ilgi görmüş, o kadar okunmuş, okutulmuş yüz yıllarca, yüz yıllarca e, İslam aleminin bütün medreselerinde, yani ilginçtir Osmanlı'ya giriyorsunuz öyle, Selçuklu'ya gidiyorsunuz öyle, işte daha önce Endülüs'e gidiyorsunuz, Afrika işte Mısır bölgesine gidiyorsunuz öyle Orta Asya'ya gidiyorsunuz, İran'a gidiyorsunuz öyle. Her tarafta medreselerde e, okutulan bir numaralı tefsir kitabı olmuş e, Beyzavi. Böyle bir e, şans yakalamış, elde etmiş e, bu tefsir. E, peki, e, şunu da belirterek bitirelim. Ha, dedik ya Zemahşer'in bir tür özetidir bununla birlikte müstakil bir tefsirdir. Elbette Zemahşer'den ayrılan tarafları vardır. Mesela bir kere en başta Zemahşeri eee itikat olarak Mutezile menziline mensuptur. Halbuki Kadı Beyzavi Eş'aridir. Sünni Eş'aridir. ve tefsirinde Kadı Beyzavi'nin Mutezili anlayışı üzerine yapmış olduğu yorumları bazı ayetleri çünkü Zemahşeri öyle açıklamış öyle anlatmış öyle anlamış e, bütün bu noktalarda Kadı Beyzavi ona itiraz etmiş ve e, onları eş, sünni eşari çizgiye göre e, açıklamış anlatmış e, böyle bir farklı yönü var diğer bir farklı yönü de Mut, e, Zemahşeri amel bakımından e, Hanefi mezhebine mensubtur e, fakat Kadri Beyzavi amel itibariyle şafiidir. E, bu noktada da yani fıkıh bazı hükümleri, durumları e, e, Zemahşeri Hanefi mezhebini esas alarak izah etmişken e, Kadri Beyzavi onlarda eşari, e, affedersiniz şafi mezhebini esas alarak açıklamıştır. Böyle bazı noktalarda e, farklılıklar var aralarında ama onun dışında gerek alan kısımların büyük büyük bir bir kısmında e, yani zamaşeri aşağı yukarı aynen kopya etmiştir diye biliriz e, tekrar söyleyelim zamaşerinin bir özeti olmasına rağmen zamaşerinin hiçbir zaman ulaşamadığı bir noktaya erişmiş ulaşamadığı bir başarı elde etmiş e, çok az insan zamaşerinin keşafını okumuş istifade etmiş ama yüz binler Kadir Beyzavir'in tefsirini medreselerde okumuşlar, okutmuşlar, hatta ezberlemişler. Bu noktada hakikaten çok büyük bir şans elde etmiş bir tefsirdir. Şimdi bakalım tefsir nasıldır, ne diyor? Bir örnek metin üzerinden görmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve a'ti zel kurba hakkahu. Ve a'ti biliyorsunuz emir fiili a'ti ver. Kime ver? Zel kurba. Ne diyelim zel kurba arkadaşlar? Yani burada da ne demek oluyor? Zel kurba ne demek? akraba ya Safiye. Akraba. Çok güzel. Zel kurba. Kurba biliyorsunuz yakınlık değil mi? Yakın yakınlık ve ve de sahiplik bildirir. Mesela zün e, değil mi? Zün iki nur sahibi demek. Yakınlık sahibi demiş e, Zahide. Evet yani yani e, öyle diyebiliriz ama biz bunu artık vel kurba veya zul kurba bizim dilimize yakın akraba yakın akraba diye geçmiş değil mi? Dolayısıyla öyle söyleyebiliriz. E, yakın akrabaya ver. Neyi ver? حقهو, hakkını ver. Yani şimdi arkadaşlar burada bir e, nokta var. Onu belirtmek lazım. <gülüyor> Tabi burada e, Rabbimizin verin dediği şey <gülüyor> yani sahip olduğumuz maldan değil mi? Sahip olduğumuz maldan, sahip olduğumuz servetten vereceğiz. Peki niye hakkı diyor? Onun hakkı diyor. Çünkü şöyle bir durum vardır. Yani İslam toplumunda siz eğer bir servet elde etmişseniz, bir kazanç elde etmişseniz, burada içinde bulunduğumuz içinde bulunduğumuz toplumun fakirinin, fukarasının da hakkı var. Çünkü siz yani bir tabiri caizse o, o ortamı kullanarak o noktaya geldiniz, o zenginliği elde ettiniz. Dolayısıyla e, sizin malınızda onların hakkı var yani. İşte o, onları, o, onların bulunduğu ortamı kullanarak o zenginliği elde ettiğiniz için sizin zenginliğinizde bir hak var, onların bir hakkı var işte arkadaşlar. Mesela e, başka bir sürede de Allah-u Teala ve fi amwalindena mektatlayanlarınız vardı ve fi amwalin hakkun lesa'ili vel mahrum de mi yani onların malında sail yani birinki iki dilenci fakir yoksa mahrum ve yani işte darda zorda, sıkıntıda olan kişiler onların hakkı vardı onların malında Burada da ona benzer bir şey var. Bakın, hakkı", hakkını, ben, ne hakkı var ki bende? Ben kazanmışım, benim bana. Diyemezsiniz. Sizin etrafınızda bulunan akrabalarınızın, biraz sonra gelecek ve diğer bazı fakirlerin sizin malınızda hakkı vardır. İşte zekat mesela, bu haktır ve biz o hak, zekatı vererek aslında onun hakkını vermiş oluyoruz. Yani kimse zekatı hani başka bir şekilde değerlemesin. Zekat Rabbimizin bizim malımıza, fakire, fukaraya, yoksula vermek üzere koymuş olduğu bir haktır diyebiliriz. O yüzden ilginç bir nokta. Yakın ya hakkının malından, sizin malınızdan onun hakkı olan bir pay var. O hakkı, o payı verin. Ee, burada e, peki zul kurba kasıt nedir size? Zul yani, kurba yakın olanlar. E, bu yakınlık neden geliyor? Minsılatı rahimi, ee, e, yani demek neymiş arkadaşlar? Sılatı rahim ya da ya da şöyle diyelim bu hak nedir? Yani biz mesela hakkı ilk etapta hani mal olarak düşündük ama müfessimiz diyor ki minsılatı rahimi, mesela akrabalarımızın bizim üzerimizde sılayı rahim hakkı vardır. Yani gidip onları ziyaret etmek zaman zaman yanlarında bulunmak, gönüllerini almak, onların bizim üzerimizde bir hakkıdır faset bu bu böyle düşürmüş yani nisl rahimi ve hasl-ül ve onlara iyi yani iyi davranmak, iyi münasebetler içinde olmak, güzel ve onlara iyilik yapmak. E, tabii ki e, müfessirimiz çok güzel noktalara değilmiş ama bana sorarsanız şahsen ben buradaki hakka hudeki hak kelimesini hala malımızda olana bulunan bir hak olarak e, düşün, düşünüyorum ne ile ilişkisini kurarak söylüyorum. Dediğim gibi as-siyemvalin hakun lis-sa'b. Oradaki hakla buradaki hakkı aynı düşünmek lazım. İkinci zaten bu ayette de bakın. Kurba <gülüyor> hakkı bakın. Kurbaya yani ya akrabaya ver hakkını. Başka kime var miskinle miskine ver bak. Ondan <gülüyor> sebili yolda kalmışa ver. Biz miskine ne vereceğiz arkadaşlar? Miskine o yolda kalmışa ne vereceğiz? Tabii ki mal vereceğiz değil mi? Yardım edeceğiz değil mi? Yani maddi bir yoksa hüsnü muaşara, sılay rahim demek yaparan bunlar yeterli değil. Bence oradaki hak kelimesi bizim malımızda bulunan bu tür insanlara infak etmemiz, vermemiz gereken bir haktır, bir paydır. Yoksa sılay rahim ve hüsnü muaşara değildir. Ha onlar da, onlar da yapalım. Yani bizim akrabalarımızın üzerimizde e, akrabalık hakkı var mı? Var Sıla-i hakkı var mı? Var. Bizim onlara iyi davranmamız gerekir. bir hak mıdır? Evet var ama bence buradaki hak kelimesi maddi bir durumu belirtiyor. Yani bizim malımızda fakir yakınımıza, fukara durumu düşmüş yakınımıza madden destek vermek, madden yardım etmek, yardımcı olmak anlamındaki haktır diye düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Ama müfessirimiz bunu Sıla-i Rahim olarak değerlendirilmiş. Hüsnü-i olarak değerlendirilmiş ve bir bir diye de. Belki birin içine bunlara sokabiliriz ama bir aleyhim demek yani onlara iyilik yapmak, iyilik çerçevesine hani maddi, maddi anlamda yardım etmekte girer mi derseniz girebilir. Dolayısıyla müfessirimizin cümlesinden de esasen bunu anlamak da mümkündür ve ağalı abu hanife abu hanife diyor ki hakkı onlar, eğer kano maharama fukara, an yinfaqa عليهم demek ki bakın Ebu hanife de aşağı yukarı ben düşündüğüm yönde düşünmüş diyor ki hakkı bu ayette onların hakkı diye belirtilen husus nedir biliyor musun? Eğer kano maharama fukara yani o ak akrabalar, akrabalar diyor e, mahrum ve fakir bir duruma düştükleri zaman böyle bir durumda iseler eğer en yufak onlara infakta bulunmaktır onlara infak ya da en senin onlara infakta bulunmaktır işte e, Ebu Hanife'nin dediği şey o yani hak e, tabi ki bizim hak, bizim malımızda hakkı olan akrabamız kimdir yani ekonomik yönden fakir olan, zor durumda olan, mahrum durumda olan kişidir. O yakınımızın bizim malımızda hakkı vardır ve biz onu vereceğiz. İşte Ebu Hanefe de aynı şey diyor. Ne zaman akrabamızın, yakınımızın bizim malımızda hakkı olur? Eğer akrabamız çalıştığı halde. Bakın, biraz çok önemli. Bir adam zaten, yani ben Çalışmamla gerek yok. E çünkü akrabalarımda benim hakkım var. Ben çalışmayayım onlar bana baksınlar gibi bir düşünce kesinlikle doğru değildir. Ama adam çalıştığı halde, çabaladığı halde bir noktaya gelemiyorsa e, hani öyle durumlar var değil mi? Çalıştığı halde e, ancak yani belli bir e, gelir elde edebiliyor. Kurtulamıyor fakirlikten. Böyle insanlar var. Bunların e, bizim mamamızda hakkı vardır. Ve biz onları gözetmek e, gözlemlemek durumundayız zorundayız vakıyla şurada denmiştir el muradu bil bi zil kurba burada zil kurba dedik yani bundan kasıt kimmiş arkadaşlar biz dedik ki kendi yakınlarımız değil mi ama şöyle bir, bir görüş de var e akaribur rasuli sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin yakınları yani o zaman şöyle bir anlam çıkıyor demek ki peygamberimizin yakınlarının kurba, kurba rasul, rasul peygamberin yakınlarının bizim malımızda hakkı var. İşte biz de onlara o hakkı vermek durumundayız. Bu gerçekten zayıf bir görüş. Yani kale alınmaması gereken bir görüş. Zaten o yüzden de Kadir Beyza ve de vakı ile diyerek zayıf olduğunu bize bildirmiştir. Zayıf bir görüş. Yani peygamberin akrabalarıyla ne alakası var bunun? Ama işte müfessirlerimiz bunu da söylemişlerdi. Burada ak anlam bizim kendi akrabalarımız. Her insanın kendi kim bu ayette muhatapsa onun akrabası arkadaşlar. Başka kime vereceğiz? Bitmedi ve atı dalıp hakkı tamam akraba'ya veriyoruz. Başka ve miskine miskine veriyoruz. Başka ve nesebili. bir de ne demek İbn Sevil arkadaşlar? İbn Sevil ne olsun? İbn Sevil yolda kalmış çok güzel yolda kalmış. Peki miskine ne diyorum miskin? Miskin ne olsun var miskin ne? kelimesini biz kullanır mıyız Türkçe'de? Çok fakir. Fakirin fakiri. Vay Ayşe ara fakirin fakiri diyor. Keser hiçbir bir şey olmayan. Peki tamam anlaşıldı. Yani fakirden de daha aşağı diyor asiye. Yani maksat hasıl olmuştu ee, Bizde de miskin kelimesi kullanıyor mu arkadaşlar? Türkçede böyle miskin diyorlar. Öyle bir kullanım var mı? Ve doğru kullanım mı acaba? Uyuşuk anlamında. <gülüyor> evet. Ee, tembel. Çok güzel. Evet. Miskin kelimesi bizde demek ki yanlış anlamda kullanılıyor. Yani biz Kur'an'da miskinin Gargamel'in kedisi. <gülüyor> evet e, böyle bir kullanım var arkadaşlar Türkçemizde. Ben onu size hatırlatmak için söyledim. E, kullanım, Türkçedeki kullanım başka, Arapçadaki kullanım başka arkadaşlar. Arapladaki kullanımda miskinden kasıt e, fakir olan, çok fakir olan, sizin de belirttiğiniz gibi fakirden de fakir olan, Şafiiye göre fakir miskinler daha aşağı durumda diyor Asiye. Evet bazen fakirle miskin arasında evet muayyasede yapmış hangisi daha fakir hangisi daha durumu iyi yani doğru söylüyorsun. Bazı alimler arasında bu konuda bazı görüş farklılıkları olmuş olabilir. Olabilir. Peki İbnu Sebili de öğrendik yolda kalmış miskiniz bir şey olmayan diye biliyorum demiş Az Ayşe ara tamam. Tamam. Yani yeter bu kadar azaltmaksa. Şu an bizim konumuz fakir ve miskin arasındaki fark değil. Sadece hani miskini iyi anlayalım diye sordum size Bunu fıkıh derslerinde yaparsınız. Hangisinin misabı mis ne da, hangisinin ne, ne kadar olmalı falan. İsterseniz fıkıh derslerinde işlik. Peki devam ediyor ayet. "Vela bunu fakire, yani misk akra akraba ay hakkını ver. Miskinin hakkını ver. Yolda kalmışa hakkını ver. Ama bunu yaparken de ne yapmak? Velaturdadır takdir. Saçıp savurma. Yani vereyim diye ne varsa elinde verme. Ee, peki nasıl oluyor e, saçıp savurma? Diyor ki müfessirimiz, mali bu tebzir arkadaşlar tebzir neymiş? Malı sarf etmektir bagi. yani gereksiz yerde. Gereksiz olan yerde siz malı e, sarf ederseniz bu ne olur? Bu tebzir olur bir sarf mali yani gereksiz yere harcama yaparsanız gereksiz yere malınızı sarf ederseniz bu e, tebzir olur. Ve ve infak ve ve ve bi ala israfi. Bakın infakta bile çok önemli bir şey söyledim müfessizimiz. Yani israf derecesinde infak da yaparsanız bu tebzir olur. İsraf derecesinde infak yani bir fakire sen diyelim ki 100 lira var. 100 lira var. E sen bakın 10 lira versen eyvallah. 20 lira versen eyvallah. Ama sen şimdi kalkıp hepsini versen hepsini versen o zaman sen işte burada yani bir vacil israf. Yani israf derecesinde bu işi yapmış oluyorsun. E, bu da e, yani isabetli bir iş olmaz. Müfessirimiz bunu da tebzir olarak görüyor. Yani israf İnfakı da israflı yapmak. Eee infakı da ölçülü yapmak lazım arkadaşlar. Ölçülü yapmak lazım. Evet onu sürüp ve infakı ha zamirini nereye gönderiyoruz? Mala, mala gönderiyoruz. Nasıl malımızı infak edeceğiz edersek tebzir olur, israf olur. Allah ala israfi israf derecesinde bunu yaparsa. Yani hepsini verecek olursak o zaman bu da doğru bir şey olmaz. Peki bu tebzir kelimesi e, ne anlama geliyor? Diyor ki o aslı tebzir et tefriku. Tebzir tefrik anlamına geliyormuş. Yani malı böyle parça parça tefrik fırka fırka grup grup parça parça yapıp hepsini dağıtırsanız o zaman işte siz tebzir yapmış. Yani malı parçalayıp dağıtmak. Parçalayıp dağıtmak. Bütün parçaları dağıtırsanız o zaman siz işte tebzir yapmış. Olursunuz. İhsar ve tebziri nasıl? Hayır, bir kere isar bambaşka bir şey Tuğba. İsar yani bir Müslüman kardeşinizi kendinize tercih etmektir. O belli bazı durumlarda o da olabilir. Belli bazı durumlarda isar İslam'ın yeri yani olduğu zaman belli bazı durumlar hasıl olduğu zaman bize tavsiye ettiği bir şeydir yani iradında biz Müslüman kardeşinizi kendimize ee, tercih edebiliriz belli bazı durumlarda bu her zaman her yerde bunu yapacağız diye bir şey yok isar isar çok önemli bir şey ee, tebriz, tebzir ise bunun tam tersi yani işte israf tebzir israf demek oluyor yani aşırı bir şekilde mal harcamak e, e, sarf etmek tüketmek bu tebzir oluyor ee, infakta zirve nokta mıdır yani diyorum isar ee, yani e, infakta zirve noktadan da öte yani ne diyelim çünkü infak çünkü e, belli bir şekilde malınızı e, veriyor ama yani öyle de diyebiliriz İnsarda şey tercih var ya mesela bir diyelim ki bir lokma ekmeğiniz var siz de açsınız Müslüman başka bir kardeşiniz de açtı sizin de ihtiyacınız var onun da ihtiyacı var orada mesela ama bu her zaman değil bakın lütfen yani biraz evvel müfessiz ne dedi yani infakı bile israflı yapmamak lazım yaparsanız tebzir olur dedi yani bunun da belli öyle bazı durumlar var ki orada müslüman kardeşini kendimize tercih edebilirsiniz her halükarda biz fakiri kendimize tercih edeceğiz diye bir şey yok ya sen tercih edersen o zaman sen zaten sor durumda kalırsın hani sen güçlü olmalısın ki sen çevrende bulunan fakire fukara yardım edesin sen de güçten kuvvetten takattan düşersen o zaman kim yardım edecek onlara o yüzden yani dikkat etmek lazım. Ama öyle bazı noktalar geliyor ki orada İhsar önem arz eder. Siz Müslüman kardeşinizi kendinize tercih edebilirsiniz. Peki bu anın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden şöyle bir hadis gelmiş. E, demiş ki Ennehu Kâle lisa'din ve huve yetevadda'u Peygamberimiz e, Sa'da. Sa'd kim olsun? Buradaki Sa'd kim olsun arkadaşlar? Eee Saad bin Ubade'm olsun, Saad bin Ebû Vakkas mı olsun? İkisinden biri olması lazım ama hangisi olduğu belirtilmemiş. Eee bin İbnü'l Vakkas olabilir diyor Safiye. Peki, e, ne yapıyormuşsa, "Huva yatawaddâ'u abdest" alıyormuş. Abdest alıyormuş Saad. Peygamberimiz demek ki abdest alırken biraz fazla su harcıyor ki Saad diyor ki "Ne bu israf?" Ne bu israf diyor. Yani niye bu kadar çok suyu tüketiyorsun abdest alırken diyor. E sağda kale sağda diyor ki "Avafil iyi sarfın. Yani ya Resulallah abdestte de mi israf vardır diye hayretini belirtiyor, dile getiriyor. "Kala naam." Peygamberimiz evet diyor. Abdestte de israftan sakınmak lazım. Hatta ve in kunta ala nehri sen bir denizin kenarında, bir derenin kenarında, bir e, nehrin kenarında bile abdest alıyorsan yine de israftan kaçınmalısın diyor. Evet, yani ne kadar önemli bir şey bu. Gerçekten e, muazzam bir şey. Peygamberimizin birçok sözü var böyle hani böyle hani altın harflerle yazıp bir yerlere asmak lazım. Bu da onlardan biri. Büyükşehir Belediyesi böyle hani bu ara İstanbul'da İstanbul'da oturanlar bilirler. Bir sürü yere diyor ki suyu tasarruf etmek elinizde böyle hani bir de el işareti yapmış ya. Mustafa Hoca peygamberimizin iki buçuk litre suyla abdest aldığını söylemişti. Evet yani icap ettiğinde öyle olmuştur. E, feyza abdesti aklıma geliyor çok güzel tüketmemek lazım o diyor işte Büyükşehir Belediyesi yani suyu tasarruf edin ki abdeste bile olsa <gülüyor> diye yani yazabilir dikkat çekmek için yazabilir abdest alırken bile e, arkadaşlar e, sudan mutlaka yani sarftan gereksiz yere sarftan israftan kaçınmak lazım niye niye çünkü innel yine. çünkü malını saçıp savranlar israf edenler gereksiz yere e, tüketenler harcayanlar kanu ihvane şeyatini e, bunlar şey ne diyelim kanu ihvane şeyatini ne diyelim oraya arkadaşlar Böyle güzel bir şey söyleyin hadi e, ne olsun ne diyelim ihvane şeyatini şeytanın kardeşleri, şeytanın arkadaşları şeytana uyanlar evet yani burada tabii dostları demiş yani bu da şeytanın kardeşleri demek ki yani bu da kesinlikle e, ne vardır bir e, kinaye vardır arkadaşlar değil mi? yani burada kasıt şeytanın kardeşi olmak demek değil yani şeytana uyanlar demiş enine koş. bu daha yani şeytani davranış sergileyenlerden olurlar çünkü e, bu şekilde saçıp savurmak, israf etmek şeytani bir davranıştır. E siz de böyle yaparsanız işte o şeytan yani bir nevi şeytanlaşmış olursunuz. Şeytani bir e, tinet kazanmış fıt, yapı kazanmış olursunuz. Öyle diyelim. E, zaten müfessirimiz de e, demiş ki yani onların benzeri onlar gibi olursunuz. Yoksa şeytanın kardeşi olmak diye bir şey yok. Onlar, şeytanlar gibi olursunuz. Hangi konuda fışşerareti? Şerare ne olsun arkadaşlar? Şerare, şer, çok güzel. Yani kötülükte de değil mi? Yanlış işlerde, yanlış hareketlerde, şer işlerde, kötü işlerde sizde yani şeytanlaşmış olursunuz, şeytanlar gibi olursunuz, şeytanlara benzemiş olursunuz. Dikkat ediyor musunuz? Ee, e, İslam ekonomisi... Ee, bu ayette de dile getirildiği gibi e, tasarruf üzerine bina edilmiş yani israf israftan sakınması gerektiği tasarruf yapılması gerektiği üzerinde bina edilmiş ama bugünkü kapitalist e, sistemde e, esas olan nedir arkadaşlar tasarruf değil tüketimdir çok tüketeceksiniz çok harcayacaksınız çok harcarsanız çok tüketirseniz iyi bir vatandaşsınız Niye? Çünkü güya onlara göre çok tüketeceksin ki ona göre de üretim olsun. Yani halbuki tasarruf yaparak üretimi artırabiliriz, Değil mi? Tasarruf yaparak tüketim çılgınlığı diyorsan çok güzel bir şey. Gerçekten tam bir çılgınlık bugün. E, tasarruf yaparak da e, onu sağlayabiliriz. Ama e, kapitalist düzen tüketim, tüketim eksenli, tüketime dayalı, temeli tüketim olan bir e, sistemdir. Gerçekten e, yani sakınmak lazım. E, öyle çok gereksiz yere harcamalardan sakınmak lazım. Lüks tüketim malları öyle bir de bazı bazı insanlar da böyle mesela e, bir şey alıyor, işte 3-5 gün sonra hemen değiştirmeye kalkıyor. E, Birazsa bu işte bilgisayarlar, ondan sonra bu laptoplar, e, iPadler e, falan cep telefonları falan bunlar böyle yeni markaları, yeni modelleri çıktıkça hemen e, gereksiz olduğu halde ihtiyaç olmadan halde hemen gidip bunları almak falan e, yani bunlar yapılıyor ama doğru şeyler değildir. Bizim her aldığımız cep telefonu arkadaşlar e, o cep telefonu üreten ülkeyi zenginleştirir. Başka hiçbir şey yaramaz. Bu ülke Amerika olabilir. Bu ülke başka bir ülke var. Her neyse onları zenginleştirmekten başka bir şey yaramaz. Dikkat etmek lazım. E, ölçülü olmak lazım peki inel muzaddi çünkü bakın dikkat edin eğer biz gereksiz yere bu harcamaları yaparsak şeytani bir amel ortaya koymuş oluruz. Şeytanlaşmış oluruz. Şeytanlara benzemiş oluruz. Fe inne tadiyae itlafe itlaf Çünkü tadiyae ve itlaf kötüdür, şerdir Ne demek tadiyae ve itlaf arkadaşlar? Fe inne tadiyae vel itlaf yani yani ne nas neden geliyor bu? Teref ve zayi etmek. Harika. Ayşara yani tabi'i zayı zayi etmek. Yani kay, aynı yerden, aynı kelime Türkçe'ye öyle geçmiş. zayı demek aslında aynı, aynı yerden geliyor. Yani zayi etmek, kaybetmek ve itlaf etmek, telef etmek e, bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar şerdir. Şer bu Şer amellerdir. Şey, şer uygulamaları. Bu bir. Yani demek ki birinci görüşe göre, müfessirimizin birinci görüşüne göre biz tebzir yaparsak şeytanlara benzemiş oluruz. Ya da Aslıqa'uhum ve etba'uhum. Biz eğer Tad'i'h mi? Tad'i'h mi? Tad'i'h Arkadaş Ayşe ara. Tad'i'h. Day'ya yuday'yı Tad'i'h. Oldu mu? Tad'i'h değil. Tad'i'h. Dayya'yü dayya'u tabiyya. Tamam. E, i̇kinci görüşe göre ev astıka'uhum ve etba'uhum. Ya da oradaki hum zamirleri şeytanlara gidiyor. Ya da e, eğer bir kişi tebzir, ibzar yaparsa, malını gereksiz harcarsa ne olur? Şeytanların e, tabi, tabisi olur. Şeytanlara uyan bir kişi, uyanlardan olur. Astıka demiş müfessim yani onların dostları etba onların tabileri olur. Bunlar dediğimiz bir kinaye sözlerdi, Yoksa biz e, hiçbir şekilde şeytanın dostu, arkadaşı olmayız. Ama şeytani bir amel bizde ortaya koymuş oluruz. E, daha Birinci görüş daha sanki makul e, geliyor. Liyennehum. Peki neden e, bunların dostları ve tabilerin anlamını verdi? Çünkü diyor ki, çünkü, e, malını saçıp savuranlar yutiyunehum hum zamiri bu sefer şeytanlara. Li'annahumdaki hum zamiri e, israf yapanlara gidiyor. Yuti'unahumdaki hum zamiri şeytanlara gidiyor. Çünkü malını gereksiz yere harcayanlar şeytanlara itaat etmiş olurlar. Nerede? Fil israfi ve's sarfi fil maasi. İsrafta ve eee de Ma masiye yönelmek, masiye Asi yapmak gibi konularda yani isyan işlemek, isyan yapmak gibi konularda e, şeytanlara uymuş olurlar. O yüzden de şeytana uyan, şeytana tabi olan, şeytanın dostu gibi e, diye değerlendirilmiş arkadaşlar. Ruya şöyle bir e, rivayet nakledilmiştir. E, ennehum kanu e, nehara Nehara Hirum gelir. Hirune, el ibile. E, müşrikler arkadaşlar ne yapıyorlarmış? Develerini. Ne aslında develerini? Ne yapsınlar develerini arkadaşlar? E, keserler. Çok güzel. Kurban ederler. Develerini kurban ederler. Boğazlarlar. Tamam. E, demek ki bu sure e, zaten İsra suresi Mekre'de nazilmiş bir suredir arkadaşlar o Mekke'deki müşriklerin durumunu bize anlatıyor. Burada ee, peki kestiler. Sonra ne yapıyorlar? Vaytayeserun aleyha. Ne diyelim? Tayeserun aleyha teessür aslında hani yusr kelimesinden koyalaştırmaktan geliyor ama ne diyelim? Vaytayeserun aleyha. Aleyhadaki hazabiri kime gitsin? Önce onu belirtelim. Aleyhadaki hazabiri kime gitsin arkadaşlar? İblislere olmaz olmaz. Ve yeteyasarunu aleyha. Bir dakika. Kanu yemhunir putlara. Ama putlar geçmedi. Bir dakika. İbile mi göndermemiz lazım? Araplara olmaz. Araplara olmaz kesinlikle. Put diyeceğiz ama putlar geçmedi hiç. Niye put diyelim? İbile ve yeteyasarunu aleyha ve yubezziru emalehum fissüm'ati. Ee, ve yeteyasarune aleyha. Herhalde şöyle diyebiliriz belki. Develerini kesiyorlar ve onları hmm, develeri diyelim ki e, yeteyasaruna nasıl bir anlam verelim burada? Eğer aleyhadeki hayır ibile götüreceksen nasıl bir anlam verelim? Yeteyasaruna sunmak. Ama ibil e, e, kelimesi Eyen yani, hal değil miydi? Tamam işte aleyha'daki Hada zaten müennes. Efeleyen zurnel el ibili keyfe hulikat. İbil müennes'tir. O zaten ayette keyfe hulikat diyor ya müennes'tir. Burada da zaten aleyha ha gelmiş. Müennes zanı gelmiş. Ama yeteyasar'ını sunmak aleyha'daki yani en güzeli Evet putlara gönderirsek sorun olmuyor. Putlara gönderirsek haz amirini, sorun olmuyor yani. Zaten olay da o aslında. Vevelerini kesiyorlardı ve onları putlarına sunuyorlardı. Tamam da önemsiz kolay anladım da ne diyeceğiz yani orada nasıl uygun bir şey diyeceğiz oraya. Yani isterseniz gene bir sunmak diyelim ve hayda putlara gönderelim. Hayır, vayeteyi asarına Yok yok, tam tersine. zaten israf söz konusu onu konuşuyoruz şimdi. Vayeteyi asarına Biz oya diyelim. Tutlarına bunlara dağıtıyorlardı. Vayu bezirune arkadaşlar. sum'a kelimesini duymanız lazım. biliyorsunuz eminim. Suma. Evet. Evet. Gösteriş. Çok güzel. Veya daha uygun bir şey görsünler diye. Daha da uygunu daha da uygunu daha da... o'dan söyleyin arkadaşlar. Ee, ha desinler diye. Çok güzel. Bence duyulsun desinler diye. Yani bir, eğer siz bir şeyi bir e, işi desinler diye, duysunlar desinler, anlatsınlar diye sizi övsünler diye yapıyorsanız buna malını sum'a için harcamak diyorlar işte o yüzden diyorlar mallarını yani bak bu adam ne kadar da çok mal e, ne kadar da çok fakire veya putlara putlara e, malını infak ediyor desinler sözünü etsinler diye arkadaşlar bu şekilde fazlasıyla bunu yapıyordu. yani ibza tebzir yapıyorlardı fena hu'mullahu <gülüyor> andalik'e Allahu Teala onlara bunun yasak olduğunu bildirdi. Onları bundan men etti. Ve bil fi'l kurbati. Böyle yapmayın ama ne yapın siz akrabalarınıza, fakir olan akrabalarınıza, yakınlarımıza, dostlarımıza harcayın. Dostlarımıza infakta bulunun dedi. Putlara değil. Ve kana şeytan li rabbih kafura esasen e, şeytan da Rabbinin nimetlerine karşı ne yapmış? Nankörlük yapmış. O da nankörlükte aşırı gitmiştir. Nankörlükte ileri gitmiştir. Tebzir yapmıştır. Dolayısıyla siz de öyle yapmayın. Siz de malınızda aşırı harcama yaparak tebzir yapmayın. Şeytanın nankörlükte yaptığı gibi. Burada mübalihan fil kufri yani şeytanla ilgili olarak kefur kelimesi arkadaşlar Feul veznidedir. Feul veznide mübalağa ifade ediyor. Yani bir şeyin çok yapıldığını ifade ediyor. Dolayısıyla küfürde çok ileri gittiğini, nankörlükte çok ileri gittiğini belirtmek üzere e, keful vezni getirilmiştir. E, mübalağana fil küfri bihiden kasıt odur. Bagi, o zaman arkadaşlar gerekir. Ne gerekir? Allâ yuta'a. Şeytana itaat etmemek, şeytana uymamak gerekir. Bize düşen bu şeytan ibzarı yapıyor. Şeytan tebziri yapıyor. Şeytan israf yapıyor. O zaman o şeytanın davranışıysa bizim ondan sakınmamız lazım. Bizim bunu yapmamamız lazım arkadaşlar. وَاِمَّ تُعْرِضَنَّ anhum. Tamam sen şimdi e, akrabana, yolda kalmışa yardım edeceksin ama ondan eğer Yüz çevirmek durumunda kalırsan وَاِمَّا تُعْرِذَنَّ عَلْهِمْ Fakat sen onlardan yüz çevirmek durumunda isen eğer. Ne demek bu? وَاِنْ اَعْرَبْتَ عَنْ ذِلْقُرْبَا وَالْمِسْك۪ينَ وَبْنَ السَّب۪يلِ Eğer sen akrabaya, miskine ve yolda kalmışa yani اَعْرَبْتَ an Yüzünü çevirmek zorunda kalırsan. Yani yardım etmeyecek durumda olursan, yardım etmeyeceksin. Peki sen niye yüzünü ondan çeviriyorsun? Bakın bu da kelimenin tarihlendan anlam şekline gelmesi ilgiliştir. Niye? Çünkü orada sizin hayalimler raddi. Yani onlara benim yani fakir sana geliyor bir şey istiyor, sen ona git ya verecek bir şeyim yok demiyorsun da yüzünü çeviriyorsun. Bu nedir? Yani sen hayır bende yok ben sana veremem vermem demezsin de bundan çekiniyorsun, haya ediyorsun sistemi çeviriyorsun, yüzünü çeviriyorsun. Yani orada öyle bir incelik var diyor müfessirimiz. E ve in a'radta anil qurba vel miskine ve sabili yani onları reddetmek, onlara vermemekten çekindiğin, sakındığın için sırtını çevirirsen, dilinle onları yaralayıp kırmak yerine onlara sırtını çevirmek zorunda kalırsan peki böyle bir şey yapmak caiz midir doğru mudur diyor ki ve en yurade bil veya daha doğrusu ya demek şöyle bir müfessimiz ve uygundur mümkündür ne en yurada bil burada onlardan yüz çevirmekle murat edildiğini söylemek mümkündür ne ne murat edilmiş elle yanfa'uhum yani sen onlara menfaat sağlamayacak durumdaysan yani onlara menfaatın dokunmayacaksa demek. Yani imma tu'rdena anhum ne demek ki arkadaşlar? Eğer senin onlara menfaatın dokunmayacaksa, sen onlara menfaat sağlayamayacaksan anlamına geliyor. Böyle bunu söylemek diyor mümkündür. Peki niye Allahu Teala böyle dememiş de imma tu'rdena anhum demiş? Alâ sebebi kinayeti. Kinaye yapmış Allahu Teala. Yani bir sanat dil ve üslup sanatı yapmış Allahu Teala. Yoksa buradan kasıt yani onlara sırt çevirmek. Bu bu bir değil mi yani diyor müfessirimiz. Eğer sen senden isteyen fakire sırt çevirirsen, yani yüzünü yüzünü çevirip sırtını döndürürsen, yani bundan kasıt nedir? Yani böyle yapacaksın değil fiilen. Bundan kasıt yani sen ona fayda sağlayamayacaksan, bir faydan dokunmayacaksa eğer Peki niye fayda sağlayamıyorsun? Niye faydan dokunmuyorsun? Niye yüz çevirmek durumunda kalıyorsun? İptiga'a rahmetin min rabbike tarcuha İptiga'a rahmetin arkadaşlar ne diyelim? Çünkü bir rahmet e, diliyorsun. Rahmet istiyorsun. Min rabbike bekliyorsun. İptiga'a rahmetin Rabbin. Rabbinden bir rahmet bekliyorsun. Tarcuha ve sen o rahmeti ümit ediyorsun. Yani Rabbinin sana vermesini ümit ettiğin bir Fahmet bekliyorsan, böyle bir beklenti içerisindeysen, böyle bir durum varsa, e, e, peki, e, niye sen, yani ne demek bu, ne demek iptigâe, iptigâe açıklıyor, diyor ki, yani sen, e, Allah'tan bir rızık, sana bir rızık gelmesini bekliyorsun. Böyle bir beklentin var. Tarcuhu, sen onu umuyorsun. Sana bu böyle bir rızıkın, böyle bir nimetin verilmesini bekliyorsun. Peki niye sen bunu ümit ediyorsun sana verilmesini? Yani onun sana gelmesini ümit ediyorsun. Ama sana geldiğinde de ne yapacaksın? Onu akrabana, miskinle gibi yolda kalmışa vereceksin. Yani şöyle özetleyelim. Yani sen eğer Rabbinin sana vereceği bir nimeti bekliyor. Olduğun için yani aslında buradan kasıt şu sen de fakirsin belki e, yatamayacaksın sen Rabbim bana verse de hani ben de size versen böyle beklenti içerisindeysin sen de muhtaçsın sen de ihtiyaç halindesin eğer böyle bir durumdaysan ve bundan dolayı ona yüz çevirmek e, durumunda sırtını çevirmek zorundaysan böyle bir anlam ortaya çıkıyor yani ve imma تُعَذَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِغَا وَجْهِ اِبْتِغَا رَحْمَةٍ رَبِّكَ تَرْجُوهَا anlamı o. Yani sen Rabbinden, sen de muhtaç durumdasın. Rabbinin sana bir şey vermesini ümit ediyorsun. Böyle bir beklentin var. Böyle bir durumda olduğun halde senden yardım istiyor biri. Sen de ona sırtını çevirmek zorunda kalıyorsun. Yani bir faydan dokunmuyor. İsa'ya. Daha cümlemizin cevabı gelmedi değil mi arkadaşlar? Sadece biz bir şart cümlesi ortaya koyduk. Ve müfessizimiz diyor ki bu tercuha'ya da şöyle bir anlam vermiş. Yani ümit ediyorsun beklentin var. O beklentin içerisinde şu da var diyor müfessiz. Yani sana verirse Allahu Teala sen de yani diyorsun Rabbim bana verirse ben de size vereceğim. bak. Tercuhu en yetiyeke sen o malın sana gelmesini bekliyorsun ve geldiğinde de, de فَتُعْطِيهِ Onu vereceksin kime? İşte fakire, miskine. Hezamiri fakire. Veya mala gidiyor. Malı vereceksin. Kime? Yani bir, bir fakire. Yani bir bu anlam var. Ya da مُنْتَوْرِينَ lehu Yani sen siz malın, malı bekliyor. مُنْتَوْرِينَ lehu Size bir mal verilmesini bekliyorsunuz. Yani iptiga edemek. Bunlar hep iptiga edemek. مُنْتَوْرِينَ lehu Bir malın size verilmesini bekliyorsunuz. Vahiyin anlamı şudur: İptigânın Bu lıfakdi manası Rabbimden tercih etmek. Tercih etmek, ne? Ne tercih etmek? Tercih etmek, Yani tercih etmek. Ne nedir arkadaşlar? Tercih etmek, nedir? Fakt? etmek. Ne tercih Ne olsun arkadaşlar? Yok olmak. Rabbimden tercih etmek. لِفَقْدِ رِزْقٍ Çünkü siz رِزْمٍ Rabbinizden gelmiş gelmesini beklediğiniz tarcuhu. Beklediğiniz bir malın kayb, mal kaybolmuş yani değil mi? Kaybolmuş bir mal. Allah'tan gelen bir mal kaybolmuş. Siz onun size açılmasını yani yine onu bulmanızı ümit ediyorsunuz. تَرْجُهُ en يُفْتَحَ لَكَ tekrar o malın sana açılmasını yani bir mal var sen onu kaybettin Rab'binden gelen bir mal var onu kaybettin tekrar o malı bulmanın ümidi içerisindesin. Tarcuhu en yufta leke. Tekrar o malın sana o kapının sana açılmasını, o malın sana verilmesini bekliyorsunuz. Ee, yani e, bu ittiga'nın böyle bir manasında olması mümkündür. İttiga kelimesinin böyle bir manasında olabilir. Fuvdi al-ittigau mevdi'uhu burada İttirak kelimesi bunun yerine konulmuş. Yani bir mallı beklemek, bir malın verilmesini beklemek ama o mal geldikten sonra da onu biz de fakire infak edeceğiz böyle bir hal, böyle bir hal. İbtirak kelimesi bunun yerine konulmuş. Nedeni enne'l musabbabun anhu. Çünkü ittirak kelimesi sizin malın size verilmesini beklemenizi sebebi budur yani. Bu ittirak kelimesi onun mal elde etmenin, mal beklentisi içerisinde olmanın sebebi olduğundan dolayı bu onun yerine konmuştur. Burada bir gramatik bilgi bize veriyor. Niye iptiga kelimesi gelmiş, niye or, oraya konulmuş, onu söylüyor. Çok önemli değil. Ve yücüzü ama şunda söylemek mümkündür. Söylenebilir nedir? En yüteallaka bil cevabi yani bu iptiga kelimesinin yeteallaka diyelim bil cevabı cevaba müteallik olmasını söylemek de mümkündür. Yani iptiğâ, bu dedi ya burada iptiğâ, e, ne, ne yapıldı? فَوْضِعَ الْإِبْتِغَالْ مَوْضِعَهُ لِأَنَّهُ مُسَّبَبٌ عَنْهُ Böyle olması mümkünken, şu da olabilir yani, iptiğâ kelimesi mütealliktir, bağlıdır. Neye bağlıdır? Bil cevabı cevaba. Daha cevap gelmedi arkadaşlar albihi huwa kavlu O da işte Allahu Teala'nın şu sözüdür. İşte şimdi cevap geliyor. Dedik ya şarttı. Yani eğer sen senden yardım isteyen bir kişiye faydan dokunmayacaksa, senin bir şey yapamayacaksan onlara. E tamam ne yapacağız? İşte şimdi geliyor. Fakul o zaman de. Nedir? Lehum onlara nedir? de? <gülüyor> me'sura. E hoş bir söz söyle. Ey fekul en qawlen leenan yani onlara yumuşak bir söz söyle ittiqa rahmetillahi Allah'ın rahmetini ümit ederek Allah'ın rahmetini umarak sen onlara tatlı bir söz güzel bir söz söyle bir rahmetike aleyhim yani sen onlara acıyarak tatlı bir söz söyle ki Allah da sana eee e, acısın sana yani eee rahmette bulunsun. İttiga rahmetillahi Allah'ın rahmetini um rahmetik aleyhim onlara acıyarak, onlara rahmet ederek. Ee, peki bunu nasıl yapacağız? Bi icmalil kavli lehumun sözü onlara güzel bir şekilde söylemek suretiyle. Sen sözü yani mesela yardım yapamayacaksın ama yardım yapamayacaksan bile sözü onlara öyle güzel bir şekilde söyle ki Onları incitmeyesin, onları kırmayasın, onlara acıyarak bu sözü güzel bir şekilde söyle ki bundan dolayı da sen de Allah'ın rahmetini umasın. Allah da sana bundan dolayı merhamette bulunsun. Bu <Sessizlik> meysuru <Sessizlik> buradaki yani diye kavulan meysura meysur kelimesi arkadaşlar min yusril yusril emri yusrul kelimesinden geliyor. Peki yusrul ne demek? Yani iş yusril emir işi kolay kılmak işin kolay olması demek inne me'al usri yusrun den ayet-i kerimede de geçiyor ya ha, oradan geliyor yani meysur min yusril emri misle sa'udar raculu ve nahasa yani burada bir benzetme yapmış yani ne ne diyelim sa'udar raculu ve nahasa sa'udar raculu ve nahasa yani adam ee, yani Safiye, Saude kelimesinin burada mutlu anlamından ziyade ne diyelim ona? Nehase var ya. Nehase neydi arkadaşlar? Ne diyelim e, Nehase'ye ve Saude'ye? Birbirine yakın bir anlam verelim ikisine. Bir kere Nehase nedir? Bakın nasıl oldu mu Nehase'ye? Sıkıntı, dert, e, şey, eee Evet, uğursuzluk çok güzel. Uğursuzluk hali, bahtsızlık değil mi? Nehasa'nın bahtsız olmak anlamı var. O zaman Sa'da ona benzer bir şey. Sa'da arkadaşlar zaman zaman Sa'da'nın bir anlamında bitkin, yorgun, argın olmak. Yani Sa'da raculu ve nehasa. Adam bitkin, yorgun, argın düştü ve bahtsız oldu şeklinde. Yani bunu niye buraya getirdi? Vallahi bilmiyorum yani. Yusrul Emri kelimesine herhalde örnek vermek için bunu getirdi ama nasıl bir ilişki var bilemiyorum fakat böyle bir örnek vermiş müfessirimiz. Evet. ile şu da denilmiştir ama kıyla ile getirdi bu görüşün. Unutmayın bunun kıyla olduğunu. El kavlul meysuru. peki hani dedi ya bize güzel söz söyle. Bu güzel söz nedir? Yani nedir güzel söz? Bak kapalı bir şey. Yani fakire yardım edemeyeceğin zaman bari ona güzel söz. ne diyeyim? Yani güzel söz nedir? İşte diyor ki, açır onu şimdi. El kavlu meysuru, güzel söz kolay söz, hoş söz el dua lehum ona dua etmektir yani. Senden yardım isteyen fakire, fukaraya dua edeceksin. Ne diye dua edeceksin? Bil meysuri. İşlerinin kolay olması için işlerinin rahat olması için işlerinin ne diyelim? Bereketli olması için dua edeceksin. Ve huve el yusru işte bu meysur da yusru yani kolaylık anlamı. işlerin kolay gitsin. Kolay olsun. Anlamı var. Bunu, bu duayı yapacaksın. Bu da mesela şöyle diyebilirsin. Misle Agnâkumullahu Teala ve razaqanallahu Allahu iyâkum mesela böyle diyebilirsin. Agnâ demek Agnâkumullahu Teala Allah sizi ne yapsın? Yani ne diyelim? Ne yapsın Allah sizi? Ne yapsın? Zengin yapsın. Yani müstahni kılsın. Muhtaç durumdan kurtarsın. Kimseye el avuç açmak zorunda bırakmasın sizi. Öyle diyelim. Ve razakkanallahu ve iyakum. Sizi de bizi de rızıklandırsın. Rahmetiyle rızıklandırsın. Yani demek ki kavli meysur buymuş arkadaşlar. Siz eğer fakire, sizden isteyen kimseye bir fayda dokuna, dokunduramayacaksanız bir yardım edemeyeceksiniz. Edemeyecekseniz o zaman bari ona güzel bir söz söyleyeyim. Deyin ki kardeşim Allah sana da bana da bol rızık versin. Seni de beni de muhtaç olmaktan kurtarsın. Hepimizin işlerini yoluna koysun, yardımcımız olsun, kolaylaştırsın diye dua edeceksiniz. Peki, valla teşalliye de ki mahlulatın elini bağlı, kılma ila onuq bu boyununa, valla tepsota kullar bastı, onları -bütün de açma. Bakın şimdi bir çeviri yaptık ama ne demek? Şimdi size söyliyim, bir daha söyliyim. Valla teşalliye de kılma mahlulatın ila onuq ki elini boyuna bağlı, kılma, valla tepsota kullar bastı, onları hazamili ellere gidiyor onları büsbütünde açma yani ele gidiyor elini büsbütünde açma ne demek bu? şimdi elini boynuna bağlı kılma ve onu büsbütünde açma e, muhtemelen şöyle bir arkadaşlarımız birkaç kişi meallere baksa meallerin bir kısmının herhali eski daha önce mesela bundan bir 20 yıl önce yapılan meallerin 15-20 yıl önce yapılan meallerin tamamının aşağı yukarı böyle çevirdiğini göreceksiniz aynen ifade şu elini boynuna bağlı kılma onu büsbütünde açma ya ne demek bu? İnanın bu ifadeden bir şey anlamak mümkün değil. Ha Biz kendimize göre bir anlam veriyoruz da. Fakat yani bu iyi bir çeviri değil. Ee, evet yani burada biraz evvel dedik ya bak imma tu'ul anhuma anhumabile müfessizimiz dedi. Burada bir kinaye vardı değil mi? Bir kinaye var. Yani onlardan yüz çevirmek demek. Yani onlara faydan dokunmayacaksın eğer. Maddi bir katkı sağlamayacaksın. Eğer bari onlara güzel söz söyle. Orada bile müfessirlerimiz e, kinaya var diyorlar. E, burada olmaz mı? Elbette ki burada da var. O zaman bizim böyle bir yerde yani kasıt nedir? Bak dedik ki imma tu'udan'a anımdan kasıt yani eğer faydan dokunmayacaksa. O zaman bunu kullanalım. Eğer onlara faydan dokunmayacaksa o zaman onlara tatlı güzel söz söyle. Böyle yapmamız lazım. Burada da ne diyeceğiz? Ya, elini boyuna bağlı kılma demek ne demek ya? Ne demek? Bunun bizim kültürümüzde, bizim dilimizde bir karşılığı yoktur. Bizim kültürümüzde de yani tabi ne ifade ediyor bu? Elbette ki Safiye'nin dediği gibi cimrili ifade ediyor. Yani cimri olma. Ama o zaman biz ne yapalım? Biz bunu bize bu anlamı verecek şekilde bunu çevirelim. Cimri olma diyelim biz. Yani ama tabi Allah öyle bir ifade kullanmış ki çarpıcı bir ifade gerçekten. Çarpıcı bir benzetme yapmış. Bizde de öyle şeyler var. Mesela hani e, elin hiç cebine gitmiyor cebinde akrep mi var gibi. Değil mi? Elin hiç cebine gitmiyor cebinde akrep mi var? E, bakın bizim kültürümüz bunu öğretmiş. Bak burada, burada da yani bu da cimirli ifade ediyor değil mi? Başka cimirli ifade eden atasözlerimiz deyimlerimiz var mı arkadaşlar? Bildiğiniz. Eli sıkı. Evet. Sona Peker çok güzel. Eli sıkı bir insan demek yani. Cimri insan. Evet. Sona Peker doğru. O da eli sıkı. Kelimesi de bizim dilimizde kullanılıyor. Ama elini boynuna bağlı kılma gibi bir ifade bizde yok. Var yemez. Ee, var yemez cimri demek mi oluyor acaba? Yoksa yani, yani olabilir. Evet. Cimri adama var yemez diyebiliriz. Doğru. Doğru yani sanki böyle adamın malı var da tüketmiyor, <gülüyor> hep böyle biriktiriyor. <gülüyor> Ama tabii bir anlam, bir, bir de de cimrilik ifade ediyor, doğru. Başka var mı? Yani cebinde akrep mi var, eli sıkı, var yemez gibi ifadeler bizim dilimizde cimrilik ifade ediyor. O zaman bunlara benzer bir şeyler de söyleyebiliriz, kullanabiliriz aslında. Maksadımız Rabbimizin ne demek istediğini insanların rahat anlayacağı şekilde izah etmektir. O yüzden her ne kadar biz ifadeyi kelime kelime çeviriyorsak da aslında buradan kasıt e, cimriliktir arkadaşlar valla tafsuta kullel basti den de kasıt arkadaşlar yani e, ne, onu ne diyelim eli sıkı olma başka ne diyebiliriz onun tersi ne olabilir şimdi çünkü valla tepsuta kullel basti biraz evvelkinin karşıtı oldu biz dedik ki eli sıkı olma. İşte cebinde akrep mi var dedik. Peki bundan tersi ne olabilir? Yüzde yüz tersi ne olabilir? Savurgan olma. Evet mesela. Eli açık. Ama suna, suna eli açık. Güzel bir aslında. Eli açık olmak kötü bir şey Buradaki kötü bir şey. Yani Allah sen sakın eli açık olmayasın değil mi? Öyle mi diyeceğiz yani? Hayır. Büsbütün eli açık olmak. Yani eli açık. Fazla bonkör bunlar da hayır onlar tam tam e, tutmuyor yerinde arkadaşlar. Saçıp savurganlık olabilir. E, bol evli boştan köylü, bostan köylü. Bol evli bostan köylü. <gülüyor> Emine koş nereden e, nerede kullanılıyor bu ifade? Bol evli bostan köylü güzel bir şey. Nerede kullanılıyor Emine bu? Hangi bölgede? Demin hangi bölgeden? Tam yöresini bilmiyorum. Ha, yöresini bilmiyorum ama duymuşsun peki? tamam ve evlilik, bostan köylü yani ne, hangi anlamda kullanılıyor an, bilemedim ama yani şey israf anlamında mı kullanılıyor? Peki. Anlaşıldı yani. O zaman e, saçıp savurma, savurgan olma e, diyebiliriz. Peki. Tefsir'la ni zaten müfessimiz diyor ki arkadaşlar burada bir benzetme vardı. Bir ben bir misal getirmiştir Niye? Getirilmiş. Niçin getirilmiş? Limen şahihi ve israfül mübezziri. Şahih. Bak şahih kelimesini getirdi. Şahih nedir? Cimri. Aynen bizim dilimizdeki cimri kelimesinin karşılığı şahih. İsrafül mübezzir yani e, e, yani malı haksız yere, gereksiz yere saçıp savurmak. Bu e, ee, aşırı bir şekilde har harcamak bunun için kullanılmış. Müsrif kelimesi evet çok güzel kullanılmış. Neha <Sessizlik> anhuma Allahu Teala nehiy bu ikisinden de. Yani hem aşırı e, harcamaktan, israf etmekten hem de hiç harcamayıp e, cimrilik yapmaktan bu iki halden de Allahu Teala neha <Sessizlik> anhuma iki halden de bizi nehiy Amiran bil-ihtisadi <Sessizlik> beyne Peki ne yapalım o zaman? Nasıl bir şey yapalım? İkisinin ortasında bir yol tutacaksınız. İktisat beynehuma yani ne çok müsirik ne de çok cimri. İkisinin arasında bir yol. Bunu bize emre diyor. Peki o nedir? Ellerhuval keramu o da cömertlik'tir arkadaşlar. Yerli yerince ve usulüne göre miktarına göre kerem cömert. Olmak. Bu işte orta yol budur. Yani demek ki bu orta yol dedi ama orta yolda yolun yönü nereye bakacak? Yolun yönü cömertliğe doğru bakacak. Fakat aşırı bir cömertlik, aşırı bir tüketim şeklinde olmayacağım. Evet, fatak. Çünkü peki ne olacak böyle yapsak? Yani çok cimri olsak veya çok israf etsek ne olur? Fatak o malum yani kınan kınanmış halde kalırsın. Kadıya kadı oturmak biliyorsun yani fataku kınanır halde kalırsın kınanmış bir halde yerine çapa oturursun yani gibi bir anlam verebiliriz. Fatasiru fataku de kelimesinin bir fatasiru anlam veren yani olursun ne olursun belümen kınanmış ayıplanmış sıkıntıya düşmüş olursun indallahi ve hem Allah katında. Hem insanlar katında sıkıntıya düşmüş, e, kınanmış e, bir insan olursun. Peki neyle kınanmış olursun, ayıplanmış olursun? Bil-israfi ve su tedbiri. Malı çok israf etmek ve su-i Ne demek su-i tedbir arkadaşlar? Yani ne diyelim su tedbire? Ne olsun su tedbir? Tedbirsizlik çok kötü. Tedbirsiz olmak. Yani su kelimesi aslında kötü. Su tedbir kötü tedbir. Ve kötü tedbir de ne olur? Tedbirsizlik olur. Yani nerede ne yapacağını, nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini bilememek, buna bir su tedbir diyebiliriz. Böyle olursun, mahsuran, pişman olursun, nadimen. Nadimen demiş. Mahsuran kelimesinin karşına nadimen demiş. Böyle auya da muhcatiğen bir ke ya da senden kesilir. Yani. Çok israf yaparsan, çok tüketirsen malın senden kesilir. Ee, ne olur? <gülüyor> La şey yerinde, yanında yerinde bir şey kalmış olmaz. Her şey biter. La şey indek bir şey kalmaz. Tüketirsin tüketirsin. Her şeyin biter. Sıfırlanırsın. Peki mahsur kelimesi nereden geliyor? Mahsuran dedi ya pişman nadim olursun. Min hasratı seferi e, buradan geliyor. İza belaga minhu ee, gene böyle bir hani gramatik e, e, bir anlam veriyor bize. Ya da kelime tahlili yapıyor bize. Mahsur kelimesi hasret seferden geliyor. hasret sefer arkadaşlar aslında burada e, yani yoldan dolayı e, argın, yorgun, bitkin düşmek. E, ne zaman olur bu? İza belaga minhu yani yola düşersin, bitirirsin yolu. Yolun biter, yolun bittiğinde de artık yorgunluktan, bitkin vaziyete düşersin. Yani böyle perişan vaziyette olursun. İşte mahsur o hal oluyor yani. O onu ifa. Oradan geliyor bu. Fatıh konuda mahsura. Yani sen kınanmış olursun. Başka ne olursun böyle yorgun, argın, bitkin yere yığılmış, çökmüş gibi olursun, perişan olursun anlamında. Böyle bir Yerden geldin de bize söylüyor. Bu an Cabir Cabir'den rivayet Cabir İbni Abdillah'tan diyor ki "Beyne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Câlüsün. Bir gün Resulullah aramızda oturuyor idi. Etâhu sabiyyum. Bir çocuk geldi. Fakkale dedi ki İnne unni Annem e, ne, ne ne olsun bu arkadaşlar? ke der an yes teksi istiksə neden gelsin arkadaşlar? Feyza ödünç istemek diyor ama ödünç istemek e, yani olmaması lazım. Hani e, ki, e, e, kisve diyoruz ya kisve, değil mi? oradan gelmesi lazım herhalde. Söz, sözlükten bakarsanız kime gidirmek anlamının olduğunu görebilirsiniz test tekzi annem sana bir e, herhalde göm gömlek bir şey dikmek istiyor herhalde değil mi dikip sana giydirmek istiyor e, herhalde böyle bir şey için geliyor çocuk peygamberimize ta sallallahu aleyhi ve sellem min saat ila saat tuud ileyna yani herhalde e, e, yani bir andan bir, bir vakitten bir vakte kadar Hemen onu bize getir gibi bir anlam herhalde var burada. Eee ile o ummihi çocuk yani ya da artık başka bir zamanda mı gel bize dön herhalde öyle bir şey mi diyor ne diyorsa ya da artık bir derisi nakere ona göre bir anlam vermeye çalışırız. Fezehebe ila ummihi çocuk annesine gitti. Faqale dedi ki kul. Faqalet kadın diyor ki herhalde çocuk gidiyor peygamberin dediğini annesini anlatıyor fakat kalın diyor ki kullahu git peygamber dedi ki inne ummi annem testeksike dar'al ve aleyke üzerindeki e, gömleği sana e, dikip herhalde gidirmek istiyor ya da e, artık onun gibi bir şey sana yapmak dikmek istiyor. E, o yüzden onu herhalde bana ver. Bana gönder ki onu benzerini yapsın sana veya onu artık ve hazıdı Ebson'a sallallahu aleyhi ve sellem de Peygamberimiz bunun üzerine evine, odasına girdi. Ve nazaa qamisahu gömleğini çıkardı ve atahu çocuğa verdi. Vaka da evinde çıplak vaziyette kaldı. Üstüne bir şey giyemedi peygamberin. Çıplak olarak durdu. Ve ezene Bilalun Bilal ezan okumaya başladı. Antavaruhu salati insanlar peygamberimizi beklemeye başladılar namaz ya o namaz kıldırsın diye. Fakat, falan Fakat peygamberimiz çıkmadı. Çünkü üstü açık bir şey yok diyecek. İşte Allah-u Teala o zaman bu ayeti indirmiş oldu. Yani malınızı yani çok cimri olmayın ama çok da saçıp savurmayın. Yoksa zor durumda kalırsınız. Bak peygamber de zor durumda kaldı. Eğer bu rivayet doğruysa yani peygamber de zor durumda kaldı. Ee, bu rivayetin çok zayıf olduğunu söylediler doğru evet yani bu rivayet e, büyük bir ihtimalle zayıf e, bir rivayettir e, zaten sahih kaynaklarımızda da geçen bir rivayet değildir arkadaşlar peki sun meselehu bir kavli sonra Allahu Teala e, yani Peygamberimize ne veriyor ne versin sallahu <gülüyor> ne versin Peygamberimiz arkadaşlar teselli. Çok güzel. Peygamber teselli veriyor. Yani diyor ki çok saçıp savurma. Eğer saçıp savurursan ne olur işte böyle böyle durma düşersin. Ama üzülme. Çünkü inna rabbeke senin rabbin yapsut rızka limen yaşav. dediğine rızkını bol bol verir. Ve Ama dilediğinde rızkını kısar. Yani ne demek? yusihu ve yudayyikuhu. Yusihu demek yani bol bol verir. Geniş geniş verir. O yudayıkuhu e, kısar, sıkar. Daraltır. Bir meşiyetihi, kendi meşiyetine, kendi iradesine göre. Nasıl bir meşiyette bu? et At lil hikmetil baligati. Allah-u Teala'nın meşiyeti, yani diyor ya Allah isterse, o Ama o istemek, öyle yani canı istemek anlamda değil. Allah'ın istemesi arkadaşlar bir hikmete binaendir. Hikmetül baligat. Yani o da öyle bir hikmet ki yani büyük bir hikmet. Büyük bir hikmete Allahu Teala bir şey isterse bir hikmetten dolayı istiyordur. İstemezse bir hikmetten dolayı istemiyordur. Yani hikmeti baliga dediğimiz şey budur. Allah'ın muradı öyle bizim ben canım isterse yaparım, canım istemezse yapmam. Canım istedi, bir rızık veririm. İstemediğim keserim. Öyle değil. Veriyorsa mutlaka bir hikmeti vardır. Kısıyorsa mutlaka bir hikmeti vardır. Öyle rastgele bir meşiyat rastgele bir irade değildir arkadaşlar. Fe ma ma yurhikuke minel idafeti illa li maslahatike Ne demek? Rehaka yurhiku olsun arkadaşlar? Rehaka. Baktınız mı sözlere? Yormak. Evet. Fe leyse ma yurhikuke minel İlla limaslahatike Yani e, e, bu izafelerle seni e, feleysen na yurhik izafeti. Yani burada seni yoran bir şeyi sana izafe etmez Allahu Teala. Seni yoran bir şeyi sana izafe etmez. Seni sıkan bir şeyi sana ilafe etmez. İlla limaslahatike. Ancak senin bir maslahatın, bir faydan varsa vermiştir. Yani dolayısıyla bazen bizi sıkan bir hal ile karşı karşıya gelebiliriz bizi üzen bir hal ile karşı karşıya gelebiliriz. Ama bilelim ki o bizim maslahatımız içindir. Eğer Rabbimizdense Rabbim biz, biz tedbirimizi aldığımız halde, elimizden geleni yaptığımız halde böyle bir sıkıntıyla, böyle bir durumla karşı karşıya kalmış isek bilelim ki o bizim maslahatımızadır. Bize şu an sıkıntı gibi geliyor ama arkasından bir hayrın olacağını düşünmemiz lazım. kana bi bi'ibâdîti habîran. Çünkü Allahu Teala kullarının ne yaptığını kullar ne ediyor, ne ediliyor, bunlar hepsini derin bir şekilde, derinden, geniş bir şekilde bilir, basıran da aynı şekilde her yönüyle görür, farkındadır. Yani sirrehum ve alenem yani kullarının gizli olarak yaptıklarını da açık bir şekilde yaptıklarını da bunun tamamından haberdardır, tamamını görür, bilir. feye'lemû buna göre de bilir, bin salihim ma aleyhim onların bilemediği göremediği onlara gizli kalan şeyler var fakat Allah onları onların menfaatinin neye neye mebni olduğunu bilir ve ona göre gör, verir yani dediğimiz gibi verirse bir maslahata bina verir fakat biz onu görmeyiz bak ma aleyhim diyor o maslahat bize gizli kalıyor biz görmüyoruz fakat Allah görüyor veya vermez de kısarsa gene o bize, biz arkasını ilerisini görmediğimiz için bize gizlidir, yahfa aleyhim gizdir, anlayamayız ama orada bize bir e, menfaat, bir maslahat vardır. Allahu Teala bizim açık ve gizli ne yaparsak, bizim her halimizi bilir ve o halimize göre bize muamelede bulunur. Ama verdiği şey de, bizim başımıza getirdiği şey de o halimize uygundur ve bizim menfaatimizdir, maslahatimizdir. Her ne kadar biz o anda onu bir Sıkıntı olarak görsek de aslında o bizim hayırımızadır. Ve yecüzü en yurada ennel basta vel kabda min emrillah teala. Yani şunu da söyleyebiliriz. Yani bu, bu şekilde Allah yani işte senin ameline göre, senin durumuna göre, senin malını yani sana rızkını kısar veya bol verir değil de. Hayır işte o da öyle değil. Şu da diyebiliriz. Yani bastı ve kabd yani birine bol mal vermek veya birinin malını kısmak Bunların ikisi de e, Allah-u Teala'nın e, yani e, emrindendir. Min emrillahi teala. El alimu bis sarairi ve zavahiri all, e, sarair yani sırlar. insanların kullarının sırlarını bilen, zavahir ise onların açık hallerini, hepsini bilen Allahu u Teala'nın emrinde olan şeylerdir. Yani e, dilemesi altında olan şeylerdir sanki ibadu, fakat kula fa'alehim en yaktasidi yani kula düşen yani Allah dilerse bir, bir kişiye çok bol verir. bol verdi diye biz Allah e, hani hani israf etti diyemeyiz. veya birinin rızkını kıstı sıktı yani Allah cimri vermiyor diyemeyiz e, bunlar Allahu Teala'nın dilemesine bağlı olan şeylerdir biz bunun için Allah'a Allah'a öyle bir şey Yahudiler dediği gibi Allah'ın elullahı mağlula Allah'ın cimizimiz elleri kapalıdır demeyiz, diyemeyiz. Rabbimiz ne yaparsa o, o elbette ki bilerek yapıyordu ama bize düşen taqwa fa'aleyn feman kula gelince fa'aleyn kula düşen nedir? En yaqtasıdı. Daima muhtasid yani orta yollu, e, itidal üzere e, hareket etmesidir. اَوْ اَنَّهُ تَعَالَا ya da Teala u Teala يَبْسُطُ تَارَتَان وَيَقْبِدُ اُخْرَ Bazen arkadaşlar allah Teala bol verir, bazen de kısar. فَسْتَنُوا بِسْنْنَتِهِ O zaman ey insanlar siz de allah Teala'nın bu e, yolu üzere hareket edin. Bu tarzı üzerine hareket edin. وَلَا تَقْبِدُوا كُلَّ الْقَبْدِ بِسْبِتُمْ Sıkmayın. O da tıpsudu kullel bastı, büz bütün de açmayın, saçipsa olmayın, yoksa böyle yaparsanız perişan olursunuz, zor duruma düşersiniz. Bütün bunlara da Allah niye bize söyledi arkadaşlar bu ayette? Bu en yekun etemhidenle kavli taala, Allahu taala'nın şu sözüne giriş olsun diye, hazırlık olsun diye. وَاَنْ يَكُونَ تَمْه۪يدًا لِقَوْلِ تَعَالَى Şimdi okuyacağımız söze giriş olsun. Demek sanki müfessire göre biraz evvelki ifadeler şimdi okuyacağımız sözün girişi gibi. Girişi gibi. Nedir okuyacağımız söz? وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ Sakın olayı ki çocuklarınızı öldürmeyesiniz. Bak dedi ya yani, rızık Allah'ın elindedir, dilediğine verir, dilediğinden kısa falan. Siz çocuklarınız bak bu söze giriş olsun diye bunlara söylüyor. Sakın çocuklarınızı öldürmeyesiniz. Niçin? Haşiyeti imlak. İmlak ne olsun arkadaşlar? Diyor ki müfessimiz zaten hemen geliyor. Faka fâka ne olsun o zaman? Faka ve imlak aynı şey. Ne olsun arkadaşlar? Baktınız mı? Faka Faka evet veya imlak Haşiyeti imlak Fakirlik çok güzel. Fakirlik korkusuyla, muhtaç, muhtaç halde olmak, ihtiyaç içerisine düşmek, ihtiyaç aslında fakirlemesi. Yani ben muhtaç duruma düşerim, fakir olurum. Endişesiyle, korkusuyla sakınla ki çocuklarımızı öldürmeyesiniz. وقتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم Nasıl öldürüyormuş bunlar çocukların arkadaşlar öyle bir şey mi var ki? Evet diyor var. Vakatluhum evladahum. Büyüklerin çocuklarını katletmeleri neymiş? Ve adahum Ne olsun? Harika Feyza yazdı. Ve adeya kız çocuklarını diri diri gömmek. Banataten geldi. Kız çocuklarının diri diri gömmeleri. İşte bu şekilde çocuklarını öldürüyorlardı. Değil mi? ne diyor? Ne diyordu ayet-i kerimede? وَاِذَا الْمَوُدَةُ سُؤْلَدِّينَ بِاَيْذَا مُقُتِلَدْ مَوُدَةَ Bakın, مَوُدَةَ işte, وَعَدَةَ dediğimiz şey, مَوُدَةَ Dili dili gömülen kız çocuğu. Ona denilecek, sen ne yaptın da seni böyle diri diri gömdüler? Ya, seni kim diri diri gömdü böyle diye. Onun hesabını tabii ki Allah soracak. İşte böyle yapıyordu. Müşrikler, niye peki bunu yapıyorlardı? مَخَافَتَ الْفَقْرِ Fakirlik endişesi, korkusuyla. Kız çocuklarını fakirlik korkusundan mı gömüyorlardı Emine'ye? Böyle bir sorusun Emine Beyzavi'ye göre ne diyeceğiz senin bu soruna? Ne diyor Beyzavi? Evet diyor. Peki ayet ne diyor? Emine ayet ne diyordu? Haşiyeti ı Evet. Bak, ayet bize öyle söylüyor. Yani fakirlik korkusuyla. Evet. Fakirlik korkusundan diyor ayet Emine. Peki Mahafetel fakriy. فَنَهَاهُمْ عَنْهُمْ Allahu Teala onları böyle davranmaktan neyi etti. وَضَامِينَ لَهُمْ اَرْزَاقَهُمْ Onların rızıklarını ne yaptı arkadaşlar? Tazammun etti. Yani garanti etti. Dedi, siz çocuklarınızı öldürmeyin. Korkmayın. Fakirleşmezsiniz. Siz benim garantim altındasınız. Ben sizi çocuklarınız vardı ya fakir yapmam. Çok evlilik ve çok kız çocuğu gibi düşünürsek ne demek yani feyza bir açar mısın birazcık çok evlilik yok. çok kız, çok kız çocuğu gibi ne demek yani çok evlilik derken kastın ne çok evlensinler diye mi çok evlenmesinler diye mi yani zahirede çok evlilik var evet tamam vardı her zaman olmuştur yani olunca kız çocuklarını mı gömmek lazım azalsın da evlenmesinler Evlilikler var. Sonucu çok kız çocuğu. Yani Feyza. Çok evlilik olunca çok kız çocuğu mu dünyaya gelir? Erkek çocuğu dünyaya gelir dedi Onu biz bilemeyiz. Peki neyse. Yani ayet ne diyorsa o Feyza. Vallahi Rabbimiz diyor ki e, yani haşyat-ı imlak. E, fakirlik korkuyor. Yani neden? Fakirliktir. Ama neden erkek değil de kız diye sorarsanız bu güzel bir soru. Yani onda cevabı açıp Erkek zaten kazanan erkektir. Yani. Malı kazanan erkektir. Erkek biniyor atının üstüne elini alıyor kırıcını, yandaki bir kervana saldırıyor, para kazanıp, mal kazanıp getiriyor ya da çalışıyor, çabalıyor her neyse O yüzden erkek çocuk zenginlik getirir, kız çocuk fakirlik getirir endişesi vardı. Erkek çocuğu asla zarar vermezlerdi. Hatta ve hatta belki okuyanlarınız bilirler bilmiyorum. Yani çok Farklı fuhuş türleri vardı cahiliye döneminde. Ee, e, böyle mesela 3-5 erkek 10 erkek bir kadınla birlikte olurlardı yatarlardı, kalır, kalkarlardı. O kadın bir erkek çocuğu doğurursa e, onu sahiplenmek isterlerdi. E, ve kadın da kime kimi işaret ederse e, o onu, onu alırdı. O çocuğu alırdı. Yani erkek çocuğa sahip olmak. Hatta bazı Araplar e, Arap cahiliye döneminde Başkasının erkek çocuğunu bile alıp kendine mal ederdi, e kendi üzerine kaydırdık yaşadık. Çünkü erkek çocuk onlar için bir zenginlik alametiydi, Onun böyle bir düşünceleri vardı. Ama kız çocuk öyle değildi, o yüzden kız çocuklarını diri diri gömüyordu. Ha şunuz, şöyle bir şey anlama, anlamayın lütfen. Sanki herkes böyle yapıyor. Hayır, bunlar tek Türk, tek Türk bazı aileler, bazı insanlar. Ya kız çocuk bana uğursuzluk getirecek. Zaten fakirim, geçinebilirim doğru düz. Ee, bir de bu ee, ben bunu katledim diye yapanlar vardı. Ama bunlar çok az. Yani böyle sanki bütün cahiliye dönemindeki insanlar kız çocuklarını gömüyor gibi bir şey düşünülmesin. Bazen böyle anlatıyoruz bunu fakültede. Öğrenci e, hocam peki o zaman nasıl nesillere artıyordu diye soranlar var. Sanki herkes böyle yapıyordu. Öyle bir şey yok. Tek tük Yapanlar vardı ama tek tük de olsa Allah onlara kızıyor, böyle bir şey yapmalarına izin vermiyor. Tamam arkadaşlar. Peki fakale ve diyor ki Allahu Teala yani rızıklarını tazammun ediyor yani benim karantin altındasınız diyor ve diyor ki nahnun erzoku o sizin fakirlik getirir diye korktuğunuz ve bundan dolayı da öldürdüğünüz çocuklar rızkını biz veriyoruz ve iyyakum sizin de rızkınızı biz veriyor. Dolayısıyla korkmayın öyle bir şey yapmayın. İnne <gülüyor> Unutmayın ki çocuklarınızı böyle diri diri gömmek, öldürmek büyük, çok büyük bir zenben <gülüyor> kebira, büyük bir günahtır. Büyük bir günahtır. Niye? Lima <gülüyor> Çünkü böyle yaparsanız bunda vardır. Ne vardır? Bin katı tenasülü, böyle çocuklarınızı diri diri gömer, öldürürseniz zaman ne olur arkadaşlar? Tenasül yani Nesil, neslin devamı biter, kesilir. Ve nev'i ve insanlık iki nevi değil mi? İnsanlık iki türdür. Bir erkek türü, bir kadın türü. İmkita'un nev'i. Bir nevi bitirmiş olursunuz. Kadın nev'ini bitirmiş olursunuz. Kadın nevi biterse erkek de biter. Erkekler kadınsız yaşayamaz. Erkek kadına, kadın muhtaç, erkeğe muhtaç değil mi? Bir tane Osmanlı Döneminde bir şair çok güzel bir şey söylemiş. Aklıma gelen diyor ya. zan merde civan pire keman tiri ne muhtaç hasılı ebnâ-i beşer birbirine muhtaç. Değil mi demiş? Ne güzel demiş. Yani herkes birbirimize muhtaç. Kadınlar yok olsa erkekler ne halt edecekler? Erkekler yok olsa kadınlar ne halt edecekler? Ee, işte bunlardan birini yok etmek ilkita'un nev' demek. Yani bir yok etmek anlamına geliyor ki bu insanlığın sonu olur. Hatta bilim adamları bırakın bir yani insanlığın bir nebini yok etmeyi, yani bir hayvan türünün bile yok olmasını tehlike olarak az diyorlar. Çünkü bu bir denge var diyorlar, döngü var. O döngü içerisinde siz bir halka yok ederseniz her şey alt olur diyorlar. Yani biz sinek ne, türünün bile yok edilmesini bilim adamları doğru bulmuyorlar. Bak sinek, sivrisinek. Çünkü o da o döngünün içerisinde bir görevi vardır. O görevi deri sivrisinek ifade ediyor veya karasinek ifade ediyor. Siz onları yok ederseniz o dengeyi, o döngüyü bozmuş olursun. O yüzden şimdi onu bile yok etmek doğruyken şimdi kalkıp da bir insan, insanlığın bir türünü yok ederseniz elbette bu büyük bir günah olur. Vel hata vel hıt'u hıt'a. dedi ya, peki hıt nedir? El ismı. İsim yani günah demek. Yukarıda hata Yani bu yine gramatik bir jelim. Ve Kârîmîn Âmir min diye okumuş. O da aktadan geliyor. Yıdâd bu savabı hata arkadaşlar, savabın zıttı olur yani. Savab nedir? Doğru, değil mi? Doğru olan yani davranışı, harekete, söze savab diyoruz. Hata da bunun zıttı oluyor diyor ve fesat <müfesirimî>. ve la takrabu zinayı zinaya yaklaşmayın nasıl bil azmi azm ne demek yani kast etmek niyet etmek yani niyet ederek zinaya yaklaşmayın başka wan itiyani bil muqaddamati muqaddamat ne olsun o kadem arkadaşlar ityan bil muqaddamat ne olabilir ne olabilir bunlar? Harika. Zinaya götüren şeyler. Ay Ayşe Arat çok güzel. Zinaya götüren her türlü davranış. Kötü bakış olabilir. Giyim olabilir. Yani bir kişiyi siz eğer zinaya sürükleyen bir tavır sergiliyorsanız henüz zina münafı ortada yok ama tavrınız oraya doğru sizi sürüklüyorsa işte o İthiyanul mukaddemat oluyor. Yani zinanın öncülleri. Zinaya götüren davranışlar. Fadlan an entubashiru diyor, Doğrudan doğruya zinayı bir yana bırakın. Doğrudan doğruya zina yapmayı bir yana bırakın. Siz diyor, zinaya götürecek davranışlara bile yaklaşmayın. Bunları bile yapmayın. Kast bile etmeyin. Bil azmi yani. Veya takrabi bil azmi. Kast bile etmeyin. Aklınızdan bile geçirmeyin diyor. İbn çünkü zina yani fiile zahide yani e, fahiş çirkin bir fiildir el kubhu zaidatuhu yani çirkin fahiş buştur ve çirkinlik de onun artısı zaireti ilavesidir yani vasa'a sebilan ve aynı zamanda çok kötü bir nedir? Kötü bir yol, kötü bir davranış, kötü bir gidiştir. Ve bi ise tarikan zina yolu ne kadar da kötü, pis bir yoldur, diyor. Ve haval gasbu ala el ibda'il ila qat al ansabi ve hayyyecim fiten. Müfessirimiz burada zina'yı e, bize açmaya çalışmış. O da dedi: "El-gasbu al-ibda'in, ibda'na Yani eee e, ilave etmesidir. Gasp, gasp arkadaşlar gasp etmek var yani. gasp etmek. Ila yani nesepleri kesmeye doğru götürecek bir takım davranışları gasp etip ortaya koymaktır ve fiteni teşvik etmek, teşvik etmek. Heyyecül fitne fitneyi teşvik etmek fitneye sebep olan bir davranıştır. Yani kısaca müfessir zinanın e, fitne, toplumda fitneye ve nesepleri bozmaya, kesmeye e, götüren bir e, yol olduğunu, kötü bir yol olduğunu bize anlatmaya çalışıyor ayet çerçevesinde. Ve o yüzden e, zinayı bırakın, e, zinaya götüren davranışlara bile yaklaşmayın. Zinayı aklınızdan bile geçirmeyin. Çünkü bu kadar kötü bir şey, bu kadar tehlikeli bir şeydir demeye çalışıyor müfessirimiz. Son bir cümle okuyalım bitirelim arkadaşlar. وَلَا taqtulun النَّفْسَ اللّٰتِ Allah اللّٰهُ اِلَّا <بِالْحَقِّ> ee, Yani Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir cana kıymayın. Ancak illa bil hakkı, ancak yani, hak etmiş ise bu olabilir. Ee, peki bu hak etmek nasıl oluyor? Diyelim bitirelim onunla. İlla bi-ihtet felâfi Bu üç yoldan bir şey biri olursa. Demek ki üç şey varmış. Yani bir kişinin başka yani Allah cana kıymayı kesinlikle haram etmiş. Yasak etmiş. Ancak üç halde cana kıyılabilir. Bu üç hal olursa kıyabilirsiniz. Bu üç hal yoksa sakın ola ki cana kıymayın neymiş bu üç hal arkadaşlar bir küfrün ba'da imanın bir imandan sonra inkar ikincisi ve zina ba'da ihsanın yani evlilikten sonra evlendikten sonra zina yapmak ve katlu müminin masumun amdan masum bir müslümanı da e, amdan yani kasten öldürmek bu üç yol bu üç hal vakı e, olursa siz bunu yapan kişiyi öldürebilirsiniz canına kıyabilirsiniz ama bu üç hal vaki değilse hiçbir şekilde arkadaşlar ne yapamazsınız e, cana kıyamazsınız e, bunu Allah Teala yasaklıyor zina e, şimdi arkadaşlar küfrün bağıda iman irtidad halin emniyeti demiş İrtidat var mı Kur'an'da e, irtidat etmiş bir kişi gerçekten öldürülür mü? E, bu konu tartışmalıdır. E, zina ba'da ihsan, evlilikten sonra zinaden bir kişi rejim edilir mi? Bu da <gülüyor> tartışmalıdır. Diyelim, detaylarına girmeyelim. E, detaylarını isteyen arkadaşlarımız merak ederlerse araştırabilir ama e, yani kasten bir mümini öldürmek evet burada kesinlikle eee bunu yatan kişi de öldürülür. Kısasa kısas vardır. Dolayısıyla aslında bazı alimleriniz وَلَا تَغْتُرُ النَّسَلَّةِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا hak Yani illa e, illa قَتْلَ مُؤْمِنٍ بِعَمْدٍ Yani mümini kasten öldürmek. Bu olursa siz de onu, bunu yapanın canına kıyabilirsiniz. Ama bunun dışındaki herhangi bir şeyden müminin canına kıyamazsınız. Kıymamanız lazım. İnsanın canına kıymamanız lazım diyor ayet kerime. Diyelim ve burada bitirelim arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Dediğim gibi Kadir Beyzavi'nin dili kolay bir dil değildir. Zamanışlarının dili kolay değildir. Haftaya veya sınavdan sonra nesefiye okuyacağız. Nesefinin dili kolay bir dil değildir. Ama dilimizin döndüğünce size açmaya anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuş, anlaşılmıştır. Haftaya sınavlar olduğu için dersleri işlemeyeceğiz. Ee, i̇nşallah sınavlarınız iyi geçer. Ee, Sınavlardan sonra ya kadar Allah'a emanet olun. İnşallah ondan sonra e, görüşürüz.